Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ebu Hasan El-Mes'udi 8. yüzyıl başlarında İslam hakimiyetinin sınırları Pirenelere kadar uzanır. Hakimiyeti tam sağlamak için fethedilen bu yerlerin topografyasını, geleneklerini, dinlerini, ekonomilerini ve tarihlerini de bilmek gerekir. Bu durumun farkında olan İslam hükümdarları, coğrafya bilimine önem vermişlerdir. Coğrafya alimlerinin yetişmesine destek vermişlerdir. Bu dönemde yaşamış olan ebul Hasan Ali bin el-Hüseyin bin Ali el-Mes'udi el-Hüzeli, İlk dönem Müslüman coğrafya alimlerindendir. Sahabe Abdullah bin Mesud'un soyundan geldiği için daha çok El-Mesudi adıyla tanınmaktadır. Bağdat'ta doğan Mesudi, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir. Gençlik yıllarında Hasan bin Musa en Nevbahti, Ebu Ali el-Cubbâi, Kasım bin Muhammed el-Enbâri, Muhammed bin Cerir et-Taberi gibi Dönemin ünlü kelam, fıkıh, tefsir, hadis halimlerinden dersler almıştır. Mesudi, yaratılış itibariyle aldığı derslerden ve okuduklarından yetinecek bir yapıda olmadığından, bugünkü Kuzey Afrika yani Mağrib ve Endülüs hariç dönemin İslam coğrafyasının hemen hepsinde, hatta İslam coğrafyası dışında da uzun seyahatler yapmıştır. Seyahatlerine ilk olarak İran'ın güneyinde bulunan İstihar'a giderek başlamış, sonra sırasıyla Hindistan, Suriye, Arabistan, Hazar, İrminiye, Mısır, Pustat, Antakya, Dımaşk, İskenderiye gibi önemli merkezlere gitmiştir. Tarih ve coğrafya konulu mürucuz u Zeheb yani Altın Bozkırlar isimli eserinde Aristo, Eflatun ve Batlamyosun Arapça çevirileriyle Behlevice'den tercüme edilen kitapların da bulunduğu 165'ten fazla kaynağı atıfta bulunur. Bununla birlikte Hristiyan yazarlarla da görüşüp tartışıp onların eserleri hakkında da yorumlarda bulunmuştur. El-Mes'udi, önceki yazarların verdiği bilgilerin yeni bilgi ve tecrübelerle aşılabildiğine inanmış ve seyahatlerini yaparken, araştırırken bu anlayışla hareket etmiştir. İslam coğrafyası dışına da ilgi duymuş, farklı toplum ve kültürler hakkında bizzat kaynağından bilgi almak gerektiğine inanmıştır. El-Mes'udi'nin İslam tarihçisi ve coğrafyacısı olmasının yanı sıra bir dünya tarihçisi de olduğu söylenebilir. Eserlerinde Hz. Adem'den itibaren peygamberler, belli başlı coğrafi bölgeler, bazı denizler, adalar, nehirler, dağlar, çeşitli hayvan ve bitkiler, madenler, Hintliler, Çinliler, Yunanlar, Roma ve Bizanslılar, Persler, Sasaniler, Türkler ve İslam öncesi Arabistan tarihi gibi konu başlıklarına dair ayrıntılı bilgiler yer alır. Bunlarla birlikte Mesudi, anlattığı toplumların örf ve adetleri, inanç ve ibadetleri, efsaneleri, yiyecek ve giyecekleri, bayramları, oyunları, mabetleri, takvimleri gibi kültür unsurlarını da ayrıntılı olarak incelemiştir. i̇bn Haldun, onun çok yönlü bir alim olduğunu ve aynı zamanda tarihçilerin piri imamı kabul edildiğini söyler. Seyahatlerini hem kara hem deniz yoluyla gerçekleştiren Mesudi, sadece yaptığı gözlemlerle yetinmemiş, gittiği yerdeki alimler, denizciler, tacirler, seyyahlar, devlet memurları ve hatta farklı dine mensup olanlarla da konuşup bilgi almış, bu bilgileri de eserlerinde telif etmiştir. Mesudi'nin en dikkat çeken kanaati ise, bölgenin coğrafyasının yani dağlık, soğuk iklim, bayır, ova, deniz kıyısı gibi özelliklerinin o bölgedeki insan, hayvan ve bitki örtüsünü doğrudan etkilediğine dair görüşüdür. Eserlerinde Seylan, Tibet, Çin ve Madagaskar gibi yerlerden bahsetmiş olsa bile, büyük ihtimalle bu bölgelere seyahat etmemiştir. Bu yerlere dair bilgileri okuduğu kaynaklardan aldığı anlaşılmaktadır. Coğrafya ve tarih başta olmak üzere, kozmoloji, astroloji, dinler ve mezhepler tarihi, Fıkıh, kelam, felsefe, ahlak, siyaset alanında 60'a yakın eser yazmış olan Ebu Hasan el-Mes'udi, 956 yılında Kahire yakınlarındaki Fustat'ta vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır